İyi akşamlar. Müzik 2'ye ayrılır. Ben Frederick Clegg. Ben de Sandra Olsun. <gülüyor> Şaka. Ben Güray Ozkay. Ben de Tanja. Müzik 2'ye ayrılırın 19. bölümünde sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz benim biraz önce salladığım isimle alakalı koleksiyonerlik. Konumuz niye koleksiyonerlik diye soracaksın sen şimdi. Soracağım değil mi? Sadece sor. Ee, niye? Niye? Çünkü müzik iki ayrıları nokta isimli blog sitemiz var ya oraya kökmat yani kötü grafik mağdurları Derneği bir e, mesaj bırakmış mesajda şu şekilde koleksiyonculuk konusunu işleseniz ya bilgilerinize e, şarj ederiz Hatta şarj ederiz yazmışlar Biz de kendilerini bu şarjı üzerine hiç İkilemeden koleksiyonerlik konusunu seçtik. Benim programın başında salladığım isim olan Frederick Clegg de bir koleksiyoner. Neyse ki yine e, çok bilgimiz olan bir konu denk düştü. Başka türlüsü mümkün mü? Evet. Retorik bir soru değildi o. <gülüyor> Retorik? Retorik. Ee, pekala. ilk bu şarkımızla başlayalım mı? Zaten başka bir seçeneğimiz yok. İkinci şarkıdan başlayabiliriz canım. Evet, birinci... Ferhan Şensoy'un çok beğendiğim şeylerinden bir tanesidir. Hacı Komünist kitabında bahsediyor. Şans Kapıyı Kırınca filminin çekimleri için işte Küba'ya gidilmesi gerekiyor. İşte yönetmenle konuşuyor. Yönetmenin ilk filmi, Ferhan Şensoy demiş ki ilk filmi... Bir de konuşsam çok güzel şeyler anlatacağım. İlk filmi çekmek her zaman en zordur. Zaten o yüzden ikinci filmden başlamak lazım aslında. Ama işte tam da orada ben e, Bu arada ben bu programı ciddi sunmaya Karar verdim biraz önce Tamam ee, Bakalım başarabilecek miyim <gülüyor> Bakalım ee, Diyorum ki ben e, Birinci şarkı, ikinci şarkı, üçüncü şarkı olabilir Ama bunlardan hangisini seçersek ilk şarkımız o olur Doğru, çok mantıklı O zaman e, Sunalım Birinci şarkımızı Sunalım Efendim. İlginçtir. Birinci şarkımız aynı zamanda ilk şarkımız. <gülüyor> evet. Aquade Anik isimli bir proje, grup diyeceğim ama e, tam grup ismi gibi de değil. Bu bahsettiğimiz kim? E, ünlü Hollandalı Progressive Rock grubu The Gathering vardı eskiden. Evet. E, onun solisti Anneke van Giersbergen. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Doğru. Ee, Anneke van Gersbergen'in The Gathering'dan ayrıldıktan sonraki projesinin adı bu Aquade Anik. Ee, Anneke hanımefendi oldukça ilginç bir karakter. Daha 8 yaşındayken e, ses miksleme yarışmalarına katılan 12 yaşında hem okul korusunda hem ilk rock grubunda e, şarkı söylemeye başlayan bitip daha gençlik yaşlarında Bad Breath, ağız kokusu <gülüyor> isimli grubuyla işte blues, jazz, folk, funk gibi şeyler söylüyor. Sonra 94'te The Gathering grubuna katılıyor. Bir röportajında en çok ilham aldığı sanatçıları sayıyor ki Yelpaze'yi çok iyi anlamamızı sağlayacak Prince. Ella Fitzgerald, Tom York. Evet, üçüncüsü dışında anlaşılabilir. <gülüyor> evet, bayıldışsınız Radiohead'e çok iyi biliyorum. Ee, 2007'de The Gathering'den ayrılıyor. Pardon, bu araya girmek istiyorum. Tamam, politically Buyurun. correct olma e, gibi bir derdimiz e, biraz da olsa var ama... E, Radiohead grubuna 2000'li yılların Pink Floyd'u e, deme ahmaklığını acaba... Kim gösterdi? Nasıl oluyor yani? Katıldığımız bir önerme değil. Yani. Evet. Sen hiç sevmiyorsun. Ee, Benim... Ben aslında sevmiyorum demeyelim. Ee, sadece... E, ...olanla... ...olmuş gibi gözüken arasında... ...dağlar kadar fark olduğunu düşünüyorum. Hı. Yani ülkemizde de çok yaygın olan... E, ...Abdurrahman e, Anladım. ...Avrupa'da Amerika'daki... E, Pop kültürü tarafından e, zenginleştirilmiş versiyonu olduğunu düşünüyorum. Yoksa onlar da güzel kardeşlerimiz diyorsun. E sonuçta müzik yapıyorlar. Evet. Ama evet. biliyorsunuz bu ikiye ayrılıyor. Evet. E, o zaman devam edelim. Devam ediyorum. 2007'de e, çok ilginç bir şekilde ayrılıyor Annekefen Gersbergen. E, hem The Gathering grubu hem kendisi ayrı ayrı kanallardan e, kendisini gruptan... Bir hafta sonra ayrılacağına dair Basın açıklaması Yapıyorlar Birbirlerinden bağımsız Bu doğru da çıkıyor ayrılıyor gerçekten Sonra Anneke alıyor yeni Grup arkadaşlarının yanına Rotterdam'da Waterfront Stüdyolarına Giriyorlar ve 2007'de ilk albümlerini çıkarıyorlar Albümün adı Air Bizim çalacağımız parçada bu albümden Olur da Dinleyicilerimiz de çok beğenir diğer albümlerini de dinlemek isterlerse iki sene sonra Pure Air isimli albüm çıkarıyorlar. 2009'da da iki sene önce In Your Room isimli üçüncü ve şimdilik son albümleri çıktı. Şimdi biz 2007'deki o ilk albüm Air'den hangi şarkıyı dinleyeceğiz? Beautiful One. Peki. Wait Gode Anik isimli proje ile Anneke van Gersbergen'i dinledik Eğer albümünden Beautiful One. Bugün çok sakin şarkılar getirmişiz. Evet sakiniz de zaten. Güzel bir tesadüf olmuş. Şimdi e, bundan herhalde bir on hafta önceydi diye hatırlıyorum. Kontrol ederiz arşivi. Arşivi demişken müzikikiyarları.thumblr.com'da programımızın bütün arşivini Bulabileceğini dinleyicilerimize söyleyelim Hem kayıtlar hem playlistler anlamında ee, Bir 10-12 hafta önce Programlardan bir tanesi ben Dünyanın en iyi 5 şarkısından biri olduğunu e, iddia ettiğim <gülüyor> tabii ki de e, Haklı da olduğum e, Bir şarkı çalmıştım Grand Funk Railroad'un e, A Pluribus Funk Albümünden Save the Land Bugün e, Geri kalan 4 şarkıdan bir tanesini Çalalım Size diyorum. katılmamak elde değil Olağanüstü şarkı Fleetwood Mac çalacağız İlk önce biraz Albümden bahsedeyim çünkü Baştan aşağı Sensasyon bir albüm Rumors albümünden bahsediyorum 1976'da Kaydedilip Biraz fazla uzadığı için 77'de anca yayınlanabilmiş Fleetwood Mac'in 11. albümü ...albüme şey damgayı vuruyor. Grup üyelerinin... E, ...duygusal ilişkileri... ...damgayı vuruyor. E, i̇şte birliktelikler, ayrılıklar, aldatmalar... E, ...bunlar... ...şarkı sözlerine de... E, ...bayağı yansıyor. E, çoğu şarkı... ...ciddi şekilde kişisel. Çok... ...olağanüstü bir albüm. Evet, Mick Fleetwood'la yapılan bir söyleşi de... E... Bu albümün kayıtları sırasında yaşanan olayların bir kısmını hatırlamadığını, çok fazla Kaliforniya şarabı içtiklerini söylüyor. E, bu arada da grup üyelerinden bazılarıyla beraber olduğunu, ama hangileriyle beraber olduğunu hatırlayamadığını, sadece bunların erkek olmadığını söyleyebileceğini söylüyor. E, bu söylediğini destekleyecek şöyle bir şey var. E, Chris Stone, e, Black. E, ...şeyinin sahiplerinden bir tanesi... ...diyor ki... ...grup saat akşam yedi gibi... ...stüdyoya gelirdi... ...kayıtlar sırasında... ...partiler, eğlenceler... ...yemekler, içkiler... ...gece bire ikiye kadar... ...devam ederdi... ...artık hiçbir şey yapacak... ...halleri... ...halden kastım zihinsel <gülüyor> durumları tabii ki. Hiçbir şey yapacak halleri kalmadığı zaman e, girip kayda başlarlardı diyor. Ha bu hiçbir şey yapamamış halleri ise korkmak lazım. <gülüyor> Aynen öyle. E, Christine McVie de e, bütün seansını iki kelimeyle özetlemiş sonradan verdiği bir <gülüyor> röportajda. Travma, travma. Doğru. Doğru. <gülüyor> Şeklinde. Ee, olağanüstü bir albüm gerçekten Şimdi biz bu albümden Çok iddialı konuşacağım Dünyanın en iyi Beş şarkısından biri e, Şarkıyı yazan da Kim? Söyleyeceğim hemen şimdi Steven X ki Buyurun kendisi de söylüyor zaten Peki Dreams Nefis Evenix bestesi Dreams Dinledik. Fleetwood Mac'in 1977 tarihli Rumors albümünden bir sürü müzik eleştirmenin gelmiş geçmiş en iyi albüm listesinde yer alan olağanüstü bir albüm. Evet. Bazı albümler vardır. İçlerinde bir iki tane iyi şarkı vardır. Diğerleri kötü şarkılar değildir ama e, hit şarkılar değildir. Ya da her e, şarkı e, dinleyende aynı derecede yüksek e, duygular oluşturmaz. Ama bazı albümlerde, albümün tamamını dinlersiniz her biri eşit derecede size etkiler. Bu albümde de e, aynı durum var. Boş yok dediğimiz, dediğimiz albümlerden. Album. Evet. Benim de ilk 10 e, albüm listemde yer almaktadır kendisi. Olağanüstüdür gerçekten. Şimdi e, kısacık konumuzdan bahsedelim. Yani, programın 20 dakikası geride kaldı. E, her şey gibi koleksiyonculukta İkiye ayrılır. Evet. Tabii ki. E, i̇yi koleksiyonculuk ve kötü koleksiyonculuk olarak. E, iyi koleksiyonlara mesela plak koleksiyonlarına örnek verebiliriz. E, oradan buradan çaldığımız sandalyeleri biriktirmek kötü koleksiyonlara giren. Bu arada e, ilginç bir şey var. Nedense koleksiyonculuk e, kültürümüzde Kötü şeylerle özdeşleşmiş durumda Gel sana pul koleksiyonumu göstereyim Gel sana plak koleksiyonumu göstereyim Yani birisine bir koleksiyon gösterme durumunda illa o insan Cinsel hakkında çıkar. kötü evet, <gülüyor> Niyetleriniz var Anlamına geliyor ki e, Bu herhalde koleksiyon yapma Becerisi olmayan insanların Koleksiyonculara duydukları e, Sıkıntıdan Herhalde oluyor Diye düşünüyorum <gülüyor> Olabilir e, sabır ister çünkü Koleksiyonculuk. Bir an önce koleksiyonunuzun çok e, matah bir şeye dönüşmesini tabii istersiniz mantıken ama... Mantıken de e, burada bir yanlışlık var. Mesela e, bir kızı eve götürüp kötü emerlerinize alet etmek istiyorsunuz. Bunun için e, bir, bir on sene öncesinden başlayıp bir şeyler biriktirmek <gülüyor> tabii mantıksız. İşte onlar herhalde koleksiyonlara hazır konanlar. Dededen kalma bir pul koleksiyonu varsa... Ha, olabilir. <gülüyor> olabilir. Ama büyük klişedir yani. Bu arada klişe demişken Sözünüzü yine kesiyorum ama vallahi kestim Bakın bu da bir klişedir Bir niyetim var Eğer başarabilirsem K-bomb diye Tarif edebileceğim K-bombası Böyle bir bomba yapma niyetim var Bu bombayı Stratosferde patlattığımızda Dünyadaki bütün Klişeler yok olacak Güzelmiş ee, i̇nsanlar klişelerle konuşamayacaklar. Klişelerle düşünemeyecekler. Hiç konuşamayanlar olacak aralarında zaman. Tabii bu benimki e, ne kadar da idealist bir alegori gibi gözükse de aslında daha sonra düşündüm. Yanlış kişilerine geçerse çok büyük bir silah olabilir. <gülüyor> Çünkü eğer klişeleri yok edersek e, sanıyorsunuz ki insanlar bu sefer dürüst olacaklar. işlerinden geleni söyleyecekler. Zannetmiyorum. Evet. Hayır zaten e, klişeler o kadar çok yer etmiş ki insanlarda başka bir şey yok Yani ben bu k bombu yapar Stratosferde patlatırsam Sanıyorum dünya nüfusunun %80'i Artık hiçbir şey yapamıyor olacak Ve bu da kötü bir şey Yani şu andaki durumdan daha iyi bir konum olmayacak Olmayacak e, Fizibiliteyi de yapmışsınız yani Atmosferin hangi tabakasında patlayacağına kadar e, belli e, Son 5 yıldır çalıştığım e, Klasik ve kuantum fiziği bana yardımcı oldu. Peki. Şimdi bir şarkı daha çalacağız. Ondan sonra koleksiyonculuk konusuna Frederick Clegg'den bahsederek devam edeceğiz. Sonra Miranda Gray'den bahsedeceğiz. Bir tane mini yarışma mı yapsak? Bir sonraki, hatta iki sonraki şarkı diyelim. Biraz daha vakit olsun. Frederick Clegg ve Miranda Gray isimlerini verelim sadece. Konumuzda koleksiyonculuk. Bize ne diyor bu adamlar? Diye mail atanlara çok ilginç bir web sitesinden bahsedeceğim biraz sonra Amsterdam Acoustics diye. O siteye bir seyahat hediye edelim. Siteye de hatta Amsterdam'a da bir seyahat hediye edebiliriz. Onu ben bir düşüneyim de siteyi şey yapabiliriz herhalde. Peki sıradaki şarkımız yine ilk iki şarkı havasında. Bugün biraz sakin bir akşam geçiriyoruz. Ticari müzik diye tabir edebileceğimiz kategori içinde kendine gayet başarılı bir şekilde yer bulmuş bir grup bu Counting Crows. Counting Crows kargaları sayıyorum mu yoksa kargalara güveniyorum mu demek? Ee, kargaları sayıyorum çünkü notlarım arasından arayıp bulabilirim birazdan. Ee, bir film içerisinde gördükleri daha doğrusu duydukları bir şeyden gruba isim koymuşlar. Bu arada e, kargalar İngiliz e, ve Amerikan edebiyatında e, kendilerine çok yer edinmiş kuşlardır. E, gerek Edgar Allan Poe'nun ünlü şiirinden olsun. E, ayrıca İngiliz dilinde de kendilerine özgü bir yerleri var. Ne diyeceksiniz? Ne? İngiliz dilinde bütün kuşlar için e, kuş sürüsü anlamında flock kullanılır. Mesela... A flock of seagulls yani martı sürüsü. Fakat a flock of e, crows denmez. A murder of crows denir. Sadece ve sadece kargalar için a murder yani cinayet. Güzel. Saygın kuşlar. Buradan Artık da bu saygınlık mıdır bilmiyorum. İngilizler karga sevmez de diyebiliriz. <gülüyor> o da olabilir. Counting Crows grubu 1991'de Kaliforniya'da kurulmuş bir e, Amerikalı rock grubu. 1993'te e, August and Everything After e, isimli ilk albümlerini çıkarıyorlar. Bana ta üniversitede bir arkadaşımın e, verdiği böyle bir grup var bir dinlesene dediği benim de öyle tanıştığım bir grup. Sonraki çalışmalarını çok yakından takip ettiğimi söyleyemem. Çünkü televizyonda birkaç kliplerini görüp o August and Everything After havasını e, alamadığım o yüzden de takip etmediğim bir grup. Şöyle bir şey görmüştüm çok hoşuma gitmişti. Grubun bir kısmı bir evde ufak bir e, oturma odasında birlikte yaşıyorlar. Orada gitar çalıyorlar ediyorlar ve bu yapımcıları özür diliyorum düzeltiyorum menajerleri onları orada keşfediyor. Ve Augustine Everything After albümünü büyük müstakil bir evde e, salonu stüdyoya çevirerek kaydediyorlar. Albümün içinde e, notlarda teşekkür bölümünde menajerlerine teşekkür ediyorlar bizi küçük bir... Oturma odasında bulup dünyada daha büyük oturma odaları olduğunu gösterdiği için diye. Bu albümün single olarak yayınlanmamış, konserlerde kendine pek yer bulamamış, çok dikkat çekmeyen ama bence çok başarılı şarkılarından bir tanesini getirdim ben. Depresif bir şarkı. Baltimore'da yağmur altında telefon açmak ve yağmurluk isteyen ve diğer isteklerinde sırlayan bir Adam hikayesi Raining in Baltimore The circus has fallen Down on its knees The big top is crumbling down It's raining in Baltimore 50 miles east Where you should be No one's around I need a phone call train conversations are passing me by and I don't have nothing phone phone call, maybe I should buy a new car. Crows Efendim August and Everything After albümünden Raining in Baltimore Dinledik Çok ciddi bir yağmurluk ihtiyacı belirtti Şimdi Biraz önce ufak bir yarışma Yapalım dedik ama E-mail adresini vermedik Bize Frederick Clegg, Miranda Gray ve Koleksiyonculuk hakkında yazmak istediğiniz bir şey var mı diye Müzik ikiye arılır Gmail.com bize ulaşabileceğiniz, ulaşmanızı rica ettiğimiz, ulaşırsanız mutlu olacağımız e-mail adresi. Sadece bu sefer değil, program hakkında canınız ne isterse bize yazabilirsiniz. Ayrıca müzikikiayrılır.tumblr.com blog sitesinde çektiğimiz kısa filmden tutun. Ee, yayınlar sırasında çektiğimiz abuk sabuk fotoğraflara kadar her şey bulunuyor. Bir de Facebook sayfamız var aynı Ki, isimle. E, programda yeni bir kısa film daha var. Daha doğrusu kısa film değil, klip diyelim. Evet. Jingle'ımıza. Jingle'ımıza bir klip çekme aşamasındayız. Sevgili ee, e, senaryo çalışmaları bitti. Storyboard'lar, Storyboardlar tamamlandı. tamamlandı. Çekimleri ee, bekliyoruz. Artık. Güray Bey e, büyük incelik göstererek oyuncu olarak beni seçti. Evet, sen ve Poşet. Evet e, poşet büyük ihtimalle üzerine düşen görevi yapacaktır. Evet. E, ben de e, rolümü hazırlanmak için bir süredir çalışıyorum. Çok güzel. Şimdi e, bugün kış köşesini biraz bir dinleyici isteğiyle birleştirir gibi yapacağız. Bir dinleyicimiz var en hararetli dinleyicimiz olduğunu e, tahmin ediyorum çok sayıda bize e-mail atıyor. Ee, özellikle ismini zikretmeyeceğim ee, dinliyorsa merak etsin Star Wars konusunu işlememiz için yoğun baskı yaptı bize ee, Ben en son kendisine bir e-mail attım ee, Dedim ki iki tane Jedi ee, Star Wars'dan ulu orta konuşmamız çok hoş karşılanmaz ee, diye ama bugün kış köşesi madem kış köşesinde içimizi ısıtacak e, şeyler çalıyor yaz şarkıları çalıyoruz dedik ama e, bu yaz şarkısı olmamakla beraber gayet iç ısıtacak şarkı Muhakkak. daha doğrusu müzik kategorisine girer. E, sevgili Star Wars faneti dinleyicimiz için bugünün kış köşesi John Williams'dan geliyor efendim. <Gülüyor> Star Wars A New Hope filmi serinin ilk filmi 1978 tarihli John Williams tarafından yazılmış ana temanın ilk bir buçuk dakikasını dinledik. Özellikle bir yerde kesmek zorundaydık çünkü buna başlarsak saatlerce gidebilir. Sen bir sonraki şarkıdan önce bir şeyler söylemek istemiştin. Ondan önce ben bir kere daha tekrar edeyim. müzik2yayarılır.gmail.com'a Frederic Clegg ve Miranda Gray ile ilgili maillerinizi bekliyoruz. Bundan sonraki şarkıda çünkü konuyu açıklayacağız. O sırada belki birisi bize bir şey yazarsa Amsterdam web sitesine de kendilerini ücretsiz göndereceğiz. <gülüyor> Şimdi uzun süredir üzerinde düşündüğüm muhakkak benden önce de bir sürü insan düşünmüş olduğu bir konu Mevzu bahis burada. Ciddiyet. Olaylara ciddi yaklaşma, ciddi davranma, ciddi bir insan olma. E, bu ciddi olma meselesi bir tür, ya yani bir insanın daha değerli olması, daha bir daha olması gibi algılan bir şey. Nasıl bir insanı ciddi bir insandır. E, ciddiyet böyle bir e, anlamla bütünleşmiş. Hatta... E, ...daha önceleri... ...mesela Hristiyanlıkta belli bir döneme kadar... ...mizah günah... Ee, ...ama e, hatta şeyde... ...bizde... E, ...kendi kültürümüzde... E, ...halk ağzıyla söyleyeceğim kimse kusura bakmasın... ...mesela böyle yerli yersiz gülenlere... ...ne o karı gibi gülüyorsun derler... Hı hı. ...işin içinde kadınları aşağılamak da var... ...yani... ...ancak gülme gibi bir eyleme... ...kadınlar yapabilir... ...gibi bir yaklaşım da var bir tür elitizm. Yani ciddi olmak, ciddi görünen insan daha elit bir insandır gibi bir durum var. bence yanlış bir kana. Çünkü yaşayan zaten. Onu bilemeyeceğim. Belirleyici olan şeyin insanın ciddi olması olduğunu düşünmüyorum. Belirleyici olanın insanın zeki olması olduğunu düşünüyorum. Yani belirleyici olan zekadır. Çünkü Zekası az olan insan kendisini anlatmakta zorluk çeker. Zaten anlatacak da çok fazla şey yoktur. Çevrenin düşüncelerine önem veren insan benim hakkında acaba ne düşünürler diye canını sıkar ve kendisi hakkında çok fazla şey düşünülmesin öz savunmasıyla ciddi görünmeye çalışır. Çünkü ciddi görünen bir insan hakkında çok fazla bir şey düşünemezsiniz. Öyle durur o zaten evet. Ama bir şeymiş gibi durur Bir şeymiş gibi durma Bence zaten Kişinin kendisine ve dünyaya Yalan söylemesi Genel olarak o miş gibi Durumundan zaten 1980'lerin başından beri nefret ediyoruz Evet peki Zekası olan insan Zeki olan insan ne yapar Her konuda Düşünür Her konuda söyleyecek lafı olur Bunların bir kısmını söyler, bir kısmını söylemez. Ama genel olarak kafasında bir sürü düşünce birbirine saldırır. Ee, bu da bir ağırlık yaratır. Çok sevgili hocam, Uğur Tanyeli'yi almak isterim. Modern insan çelişir, düşünür derdi. Çok güzel. Ee, bu ağırlığın karşısında bir yerden bir şeylerin boşalması gerekir. Bu da e, mizahla olur. Hatta mizah kelimesini birkaç kez kullandım. Mizah kelimesi aslında mizah yapan insanların kendilerine, kendi yaptıkları şeye verdikleri isim değildir. Mizah ciddi insanlar tarafından ona verilmiş bir isimdir. Yani yapılan işin kendi içinde sınırları belli olsun. Bu mizahtır. Bunun dışındaki değildir gibi bir yaklaşım. Ee, dolayısıyla kendini bu anlamda e, sıkıntıda hisseden zeki insan da arada bir saçmalama ihtiyacı duyar. Hı. Fakat zeki insanın saçmalamasıyla zeki olmayan insanın saçmalaması arasında bir fark vardır. Zeki olan insan saçmaladığı zaman bilgisi görgüsünden yararlanarak saçmalar. Saçmaladığı şeyler birbirleriyle ilişkilendirilirse eğer içinden yine içinde felsefesi olan bir takım sonuçlara varılır. Saçmalamayı tırnak içine alıyorum o da. Eğer. İtelik Evet. Eğer zekası olmayan insan saçmalarsa o zaten saçmalamayı da tam olarak beceremez. O garip garip sesler çıkarır, Kendini yere atar falan filan. Onu bilemiyorum. Ama bazı insanlar içinde zeka olan saçmalamayla içinde zeka olmayan saçmalamayı birbirinden ayırt edemezler. Öbürüne de saçmalık deyip başka fontla yazıyorum. Çok güzel deri gibi bir metin oldu. Çünkü şöyle bir korkuları vardır. Biz içinde zeka olan Alttan alta bir takım düşünceler içeren saçmalamanın altyasını okuyamıyoruz. Dolayısıyla saçmalamanın tamamını e, hayatımızın dışında bırakalım ki e, o aptal saçmalamanın içine dahil olduğumuz bir an olmasın. Dolayısıyla vardığımız sonuç nedir? E, ciddi gözükmeye çalışan insanlar, ciddi olan insanlar aslında e, zekalarından emin olmayan insanlar. Zekası olmayan insanlar demiyorum. Kendi zekalarına güvenleri olmayan insanlar ciddi olmaya çalışır. Ciddi görünmeye çalışan insanlar. Evet. Ciddi insanlar demiyoruz. Peki. Bir de bir konuya ciddiyetle yaklaşmak ne demektir? O konuya önemsemek demektir. Ama bir konuyu nasıl önemseye... Yani bir konuyu önemsemenin birden değişik çeşidi olabilir mi? Bir şeyi ya önemsersiniz... Bir şeyi önemserken kahkahalar atarak da önemseyebilirsiniz. Sevinerek de ağlayarak da önemseyebilirsiniz. Ee, ama ciddi olmak aslında herhangi bir e, duygu belirtmeden davranmaktır. Dolayısıyla bir şeyi önemsiyor ama bu konuyla ilgili hiçbir duygusal belirti vermiyorsak aslında bu konuyu pek de önemsemiyoruz demektir. Neyse bu önemsemek, konu çok... Önemsemek ciddiyet ve saçmalık kelimelerini aynı anda birden fazla anlamda kullanarak metaforlarla dolu bir konuşma yaptığınız için... Ee, böyle, anlatmak istediğim... Böyle yıldızlar, dipnotlar... E anlatmak istediğim şey seslekiniz. zaten e, bu anlattığım şeyin farkına varan ve varmayan insanlar üzerine olduğu için. <gülüyor> Peki. Şimdi e, tam da bu konuyla ilgili olarak bir parça seçtim. E, Primus diye bir grup... Kendileri hiç ciddi değiller. Ciddi olmayan konular hakkında müzikler yapıyorlar. Müziklerini de ciddiyetsizmiş gibi yapıyorlar. Fakat benim diyen müzisyenlerden çok daha iyi müzisyenler. Ve e, hem enstrumentalistler... ...hem çok acayip şeyler yazıyorlar, çiziyorlar. Yazdıkları müzik öyle, stüdyoya girdik de salladık gibi değil. Gayet alt yazısını okursanız... E, ...baya önemli işler beceriyorlar. Ama işte sıradan bakış açısına göre ay bu adamlar da ne yapıyor acaba? durumundalar. Dolayısıyla bundan sonra şu anda çalacağımız parçanın alt okumayı okumanızı rica ediyorum. Peki. Primus'un 1993 tarihli Pork Soda albümünden Hamburger Train dinliyoruz. <Gülüyor> Primus dinledik Pork Soda albümünden Hamburger Treni Bu kadar ciddiyet üzerine konuştuktan sonra iyi geldi gerçekten e, Programın başında da bu programı ben ciddi sunacağım demiştim Şu anda vazgeçiyorum Ve bugün doğan çocuklara bulduğum isimleri söylüyorum Dinliyorum Erkek olursa Pak Midye Pak diye Evet çünkü e, Tek kelime mi bu? Pak Midye evet Pak Midye hmm. e, Anlamını da açıklayayım e, Midye biliyorsunuz e, deniz suyunu emer ...içinden kendine ait olan şeyleri alır ama... ...bu yüzden de çok e, içinde pislik barındırır derler. Evet. E, amacımız bu değil. Pak mı diye yani sadece temiz şeyleri alan anlamında. Çok güzel. Hayattan bu temiz Bu erkek şeyli, ismi mi? Bu mi? erkek ismi. Evet, çok güzel. Kız olursa Kleopanda. Kleopanda. Evet. Bunu açıklamayacaksın mı? E, çok e, basit. Kleopatra kadar... E, güzel. Prenses, kraliçe. Güzel. Güzel. Fakat bir panda kadar da sevimli anlamında. Hmm, ayrıca ikisi Panda'da de... Panda da biliyorsunuz çok az bulunan e, cinslerden biri. <gülüyor> Hayvan demeye diliniz gitmedi. Ayrıca ikisi de e, ölümcüllüğüyle bilinir biliyorsunuz. Panda dünyanın en vahşi hayvanlarından bir tanesi. Tün sevimliliğinin evet. sevimliliğin altında. Kleopatra e, için de... Kadınlar da <gülüyor> öyle değil mi? Kleopatra için de benzerini söyleyebiliriz. Peki çok teşekkür ederim bu olağanüstü isimler için. Ben de şimdi ihtimalleri değerlendiriyorum kafamda. Hiç mail gelmemesinin sebebi ne olabilir diye. Ee, Frederick Clegg ve Miranda Grey kimse tanımıyor olabilir. Bence kimse tanımıyor. Çok normal öyle birileri yok. Ha Siz uydurdunuz biraz önce. Ben uydurmadım. John Fowles uydurmuş. Gerçek insanlar değiller. Bir ikincisi kimsenin umurunda olmayabilir bir üçüncü ihtimal var ee, bizi dinleyen tek insan Feryal Kabil olabilir ee, o da dinliyor mu onu da bilmiyorum dinliyor musun dinliyorsun pek ee, ama şimdi o bu zaman... sizin, bu mantığınızda bir şey yanlış mesela Feryal Kabil bizi dinliyor ve bundan eminiz fakat bize email atmadı <gülüyor> evet o da dolayısıyla Ay. her dinleyen email atacak demek değil. belki Amsterdam akustikse belki zaten gitmiştir böyle bir ödüle ihtiyacı yoktur dinleyicilerimiz değil mi Peki o zaman ben elimdeki amsterdamacoustics.com biletini size veriyorum. İstediğiniz bilgisayardan girebiliyorsunuz. www yazmak suretiyle. Tabii. Ee, olacak bunun da ne olduğunu söyleyeyim. Bu, bu, uzunca bir süredir varmış. Ben bugün öğrendim ama heyecanlandım. Bilmeyenler varsa paylaşayım diye söylüyorum sadece. Bir arkadaşım sağ olsun göndermiş. Amsterdamacoustics.com Acoustics İngilizce yazılıyor. Sitesinde... Çok güzel bir oluşum var. Çağdaş müzisyenlerden beğendiklerini çağırıyorlar Amsterdam'a. Diyorlar ki hadi gel burada sokakta şöyle bir dolaş müzik yap. Biz de seni çekelim Amsterdam fonunda. Bu videoları web sitemizde yayınlayalım. Ben de çoğu kişinin Kings of Convenience'dan... Daha hastalarının Whitest Boy Alive'dan tanıyacağı Erland Oya'nın videosunu seyrettim. Kendisi ilk önce bir tramvayda Mrs. Cold isimli şarkıyı söylüyor. Sonra polis geliyor, ne oluyor kardeşim burada diye. Erland Oya kenarda gitar tıngırdırken, tıngırdatırken insanlar polise durumu açıklıyorlar. Sonra o da kameraya dönüp Smith'ten Ask isimli şarkıyı söylüyor ve bitiyor video. Bu kadar, bu mimalde videolar var. Güzelmiş. Çok güzel bir site, çok şanslısın o siteye girme hakkı kazandığın için. Evet teşekkür ediyorum Rica ederim. Peki ufak ufak toparlayalım Müzik 2 Yargıların 19. bölümünü Ben mikrofonu sökmekle başlıyorum Tamam ben bu mikrofondan bitiriyorum o zaman programı 19. bölümü geride bıraktık Kötü Grafik Mağdurları Derneği Kökmadın web sitemize yaptığı başvuru üzerine Bugün koleksiyonculuk konusunu işledik Oh look at that Oh look at that baby. Ben buradan veda etmeye devam ediyorum Aynı şekilde e değil mi Tamam Kötü Grafik Mağdurları Derneği'ne teşekkür ettik Koleksiyonerlik Konusunu işledik Dünyanın en iyi 5 şarkısından bir tanesini çaldık Önümüzdeki hafta 20. programda dinleyicilerimizle tekrar beraber olacağız Ben Güray Oskay Ben de Tanrı. Hepinize iyi bir hafta diliyoruz Ve size Ses Jordan'la veda ediyoruz Rats albümünden Angli ile İyi akşamlar Ya Güray e, malum poşetler vardı biz askerliyken suka Müzik diye ayrılır. Ah, sevgilim. Nereye <gülüyor> gitti? Hazırlayan ve sunanlar: Güray Oskay, Tanju ve Eren. kaleri için Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz.